<gülüyor> ben de sattım ne yapayım inandım Yalanlarla yıkandım ve yalanlarla yol aldım hey, Şimdi söyle bana nasıl olsa kraldın Husumetle olduğun püf bugün bana domaldın Yazdı bana abilerin dedim ona daha ileri Gidersen bu vadileri tek kibrit kül ederim Kırmızı ve mavileri görmek için şahipeli Olaylarla cazibeli fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi çıkmaz çığlıkların daha sonra haykır Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk geri dönen Sadece bu monotonluk kalışırsın Elimde kalaş varken yapma şaka gelemem şakalara Hatırlarsın bakma faka verdim emriyat falaka Like bir uç galata oradan atla imbalata infazını verdi şeklim kanlar aktı impalada